Şimdi güzel şeyler zaman alır. Bazen de zaman güzel şeyleri alır. Allah'ı tanımak için verilen ömrün günleri, saatleri, dakikaları gibi. Şimdi bu saatler, dakikalar Allah'ı bilme cihetinde çok kıymetli. Her birisine bir marifet gözlüğü giydirip, her denk geldiğimiz zamanda, denk geldiğimiz mevcudat, denk geldiğimiz vaka denk geldiğimiz hadiseyle Allah'ı tanımaya ulaşmak zorundayız. Çünkü ömür sermayesi çok kısa, lüzumlu iş pek çok. Ve cennette bunlar tanımadan kazanılacak kadar ucuz değil maalesef. Dünyada gördüğünüz bütün güzelliklerin kaynağı Allah. Ve dünyada gördüğünüz güzellikler Allah merkezli güzelliklerin bir perdeden süzülmüş şekli. Dünyada güzel bir elma yiyorsun ya böyle katır kutur değil mi? O elmayı cennetteki elmayla kıyasladığında cennetteki elmanın gölgesi yere değmiş ve sen o gölgeyi yalıyormuşsun gibi. Bu kadar fark var arada. Güzel bir koku duyduğunuzda hangi organınızla keşfedersiniz? Burun. Bütün güzelliklerin kaynağı neydi? Allah Azze ve Celle. Demek ki o güzel kokunun kaynağı da yine Allah ve buna keşfemedar bir cihaz takmış burun. Bazen bir adamla muhabbet edersin. Ya bu ne güzel bir adam dersin ya. Adamın güzelliğini nasıl anladın? Kokunun güzelliğini bir cihazla anladıysan, adamın güzelliğini de anlayacak bir cihaz içinde takılı demektir. Bu cihazlara da latife, hisler, duygular, manevi organlar diyoruz. Demek bizde güzel olan her şeyin anlayıcısı bir karşılığı var. Güzel insanı anlayan bir güzellik içimizde var. Delikanlı adamı anlayan bir delikanlılık. Şefkatli adamı anlayan bir şefkat. Damlası sende olmazsa okyanusu ummanı, Anlayamaz. Bu duyguların her biriyle kainattaki bir güzelliği tanırsın, sonra o güzelliğin tamamının sahibi olan Allah'ı tanırsın. Demek kainattaki güzellikleri tanımaya yarayan bu duygularımın asıl amacı güzelliğin esas sahibi olan Allah'ı tanımak. Bir matematik yapacağım da o yüzden yavaş yavaş anlatmak istiyorum. Hanımla bir gün kahvaltıya gitmişsiniz kıra bayıra bir koyunu kuzusunu emzirirken görseniz hanımınız mı daha çok duygulanır siz mi daha çok duygulanırsınız hanım neden hanımınız daha çok duygulanır çünkü şefkat hissinin damlası onda daha fazla var ve o yüzden şefkat hissine demek bilir annelik hissinin bir miktarı onda var o yüzden annelik hissi nedir onu bilir Muhataptaki şevkatin değerini sizdeki şevkat değeri nispetinde ancak tanıyabilirsiniz. O yüzden bir anne koyunun kuzuya şevkat edip emzirmesini daha iyi bilir. Allah'ı tadıma yani onun esmasını tanıma dediğimiz olayı siz o esmaya ne kadar aynedarlık ederseniz o kadar daha fazla Allah'ı bilebilirsiniz. Üstad hazretleri bir cümlede yaprakların hem hemelerine ağladım diyor. Bu kadar derin şefkat varsa bu derin şefkati ölçüsünde de ancak Rabbinin şefkatini bir adam tanıyabilir. Bir insanda bir özellik yoksa karşıda o güzelliği bilemez. Ben Süleymaniye Camisi'ne girsem muhabbet beslerim ama oradaki mimariyi anlayamam. Ben mimar olan Akif ve Süleymaniye Camisi'ne girsem orada Mimar Sinan'ı hangimiz daha iyi anlar? Akif daha iyi anlar. Mimar'lığın bir damlası da Akif'te olduğundan Mimar Sinan'ı daha iyi tanıyabilir. Şevkat noktasında kimde kaç fazla damla varsa şevkatin kaynağı olan Allah'ı daha iyi bilebilir. Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayridir. Aynanın içerisinde güneş olsa oradan güneşin keyfiyetini, mahiyetini tamamen tanıyabilir misiniz? Tanıyamazsınız. Orada güneşin bir damlası var, bir ışığı var, bir ısısı var. Oradaki güneşin etrafında gezegenleri dolandıramazsınız. Oradaki güneşin içerisinde hidrojen, elbüm patlamalarını gerçekleştiremezsiniz. Demek aynada bir şey varsa o güneşin tamamını bilmeye vasıl olamaz ama bir miktarını tanımaya seni ulaştırabilir. Biz Allah'ın zatındaki güzelliği de, mahlukat O'nun esmasına ayna oluyor ve O'nunla bir ölçüde bilebiliyoruz. Yani Allah'ın zatındaki güzelliği bir tamamı miyiz? Mümkünatı yok. Ama bizim varoluş amacımız Allah'ı bilmekse, mevcudattaki güzelliklerden şunu anlıyoruz. Elmadaki güzellik Allah'ın güzelliğine bir ayna, koyundaki kuzuya şefkat Allah'ın şefkatine bir aine yeryüzündeki denge miktar isma adle bir aine yeryüzündeki hikmetler isim hakime hakeme bir aine ve ben bu ayneler ölçüsünde Allah'ı bir miktar bilebiliyorum diyoruz. Demek Allah'ı bilmek onun esma ve sıfatlarını mevcudat aynelerinde okuyarak bilmek demektir. Demek her mahluk Cemalullah'ı Allah'ın güzelliğini yani güzelliğin esas kaynağını bilmekte bizim için bir ayna, bir ölçü, bir dürbündür. Allah aşıkları var, doğru mu? Allah'ın ismi geçtiğinde, La Fusullah geçtiğinde cezbeye gelirler. Nasıl Allah'a aşık olmuşlar? İnsan keşfedemediği bir şeye aşık olabilir mi? Peki Allah'ın zatını mı keşfetmişler? Hayır, hayır. Cahiyattaki dürbünlerle Allah'ı bilmişler. Marifetullah ile Allah'ı bir miktar bilmişler ve o bilmelerinde aman ya Rabbi bu güzelliğin kaynağı nasıldır diyerekten aşklarıyla cezbeye gelmişler adeta. Gözleri ondan başka hiçbir şey görmemiş. En ufak bir kelamız ikedelse Hemen ağlamalara başlamışlar aşklarından, muhabbetlerinden, sevgilerinden. İşte o Allah'ı bilmenin ölçüsü demek ki tek değil. Sen iki cihette bilirken onlar kainatın tamamı cihetinde bilip... Aşkları her geçen gün depreşmiş. Üstad Hazretleri diyor ki bak dikkat edin. insan fıtraten. Yani ruhun yazılı şarko etmesi böyle. Ben fıtraten su içmeye mahkum muyum? Evet. Var mı içinizde ben uyumayacağım diyen delikanlı? Demek ben fıtraten uyumaya mahkumum değil mi? Öyle bir fıtrat kanunu yani ruhun yazılım algoritmasını okuyoruz. İnsan fıtraten cemale aşık kemale meftundur. Şimdi insan her güzelliğe aşık mıdır? Her kemale meftun mudur? Peki bu özellikleri yaparken meftun ve aşık olduğu şeyin çoğu zaman dini, dili ırkı bile önemli değildir. Öyle insanlar meşhur olmuşlardır ki onlar da belli başlı asla Allah'ın esmaları yüksek tecelli etmiştir. Nuşi revan adil diye bir insan vardır. Adalet için oğlunu asmıştır Hazreti Ömer döneminde. Ve bu insan adaleti ne olmuştur aslında bir aynı olmuştur. Hatemitay diye bir insan vardır. Bu insan cömertliğiyle landar olmuştur. Ebu Talip vardır Efendimiz'in amcası. İmansız gitmiştir ama mertliği ve kahramanlığıyla o cihette olmuştur? landar olmuştur. Neden? Demek bir insanda bir eşyada iman hakikati olmasa bile Allah'ın esmasına aynedarlık ettiği ölçüde insanları cezbeder. İnsanları cezbetmenin kaynağı neymiş? Allah'ın esmasına aynedarlıkmış. Çünkü insan cemale aşık, kemale meftun. Peki bir şey soracağım. Cemal ve kemalin en yüksek mertebesi kimde var? Allah'ta var. Peki biz o zaman bir insana Allah'ı anlatsak, tanıtsak, şimdi insan fıtraten mi buna meftun? Evet. Bir insan güzelliği gördüğünde hemen cezbe olur mu? Olur. Kemal'i gördü mü, cezbolur mu? Olur. Şimdi demek biz bir insana Allah'taki cemal ve kemal'i anlatsak, o adama lütfen Allah'ı sev demek hakaret olur. Şimdi ben Murat seninle bir tanıdığına gitsem, sen de desen ki ya bu da Mehmet abi, lütfen sev desem ben hakaret sayarım derim ki, ya ben tanınınca sevinmeyecek bir adam mıyım ki sen zorla beni seviyorsun derim. Demek ki Allah'ı sev demeye tanıttıktan sonra asla lüzum yok. Neden? Çünkü insan cemale aşık, kemale meftunsa, cemalin de kaynağı, kemalin de kaynağı Allah'sa, e bunu bildikten sonra o adam ona aşık olur. Anladınız mı? Bazıları nasıl Allah aşkıyla cezbeye gelmiş? Demek ki Allah'ın isimlerine ayna olan insanlar etrafındaki insanları cezbeder. Çok şefkatli adamlar çeker mi sizi? Çeker. Neden? Çünkü şefkat ismine bir aynı değil. Çok adil adamlar sizi çeker mi? Ya ne güzel, ne delikanlı, ne adil adam. Neden? Çünkü Allah'ın adil ismine, ismi adle bir aynedir. Efendimizi düşünün Aleyhissalatu vesselam. Bir insanın Allah'ın esmasına ayna olabileceği en üst sınır Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam. Peki onda nasıl bir kuvveti cazibe var? Yürüse insanlar cezboluyor. Rivayetlerde geçiyor. Bazen mescide giderken normalde çok hızlıyım efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Bazen mescide giderken hafif ağır yürürdüm ki gözleri benimle rızıklansın, benimle doysun diyor. Allah Allah niye? Çünkü Allah'ın esmasını en kuvvetli bir şekilde ayna olduğundan insanlar onu gördüğünde cazibesine kendisini kaptırıyor. Onun etrafında halka halk oluyorlar. Ve ne diyorlar tanıdıktan sonra? Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu nasıl bir cümle Fatih? Allah Resulü'nü bizim bildiğimiz rivayetlerde en yakın tanıyan kim? Sıddık Ebu Bekir Ne diyor bak? Her şey için yanında, her şey için muhabbeti en o safada Neden? Çünkü onu bildiğinden, onun fıtratına yansımış olan cemal ve kemal özelliklerini bir tamamiye görüyor. Ve o muhabbet onu cezbetiyor. Kimileri yüzüne bakmış, bu yüzde yalan olmaz demiş, iman etmiş. Nasıl bir cezbe? Nasıl bir cezbe Ali? Biz... Uykum sana feda olsun diyemiyoruz Sabah namazına kalkmıyor adam. Resulullah'ı sevdiğini iddia ediyor bak. Üç kuruşunu feda edemiyor adam. Dünyevi her şey biriktir. Ahiret yolculuğunda şu iman hakikatleri anlatılsın diye üç kuruşunu feda edemez. Demek sen o cezbeye kapılamamışsın arkadaş. Bütün esmaların aydınlığının anahtarı, ham maddesi Nur-u Muhammed'i desek doğru olur mu? Olur. Demek bir kalp ancak... Nur-u ile aydınlanır desek doğru olur mu? Olur. Peki Nur-u Muhammedi bir kalbe girmezse o kalp karanlıkta kalır desek olur mu? Olur. Peki karanlıkta kalsa oradaki cevherleri kim çalar? Hırsız yani şeytan çalar. Niye karanlıkta kalmış? Karanlıkta kalan yere hırsız girer. allah Azze ve Celle'deki o esmaların bazen biri diğerine galip eder. Mesela bana baktığınızda böyle biraz daha müdakik bir adam görüyorsunuz, değil mi? Daha inceci böyle. Niye isbadıl biraz fazla tecelli etmişim? Hazreti Ebubekir'e baktığınızda ne görüyorsunuz? Sadakatini görüyorsunuz, doğruluğu görüyorsunuz onda. Demek o diğerlerinden biraz daha tecelli etmiş. Hazreti Ömer'e baktığınızda celali bir yapı görüyorsunuz. Hazreti Osman'a baktığınızda haya görüyorsunuz. İmam Ali'ye baktığınızda ilmin kapısını görüyorsunuz. Demek onda biraz daha farklı tecelli etmiş. Demek Allah'ın esmalarında bazen tecellige olan bizler birbirine kaleme edebilir. Şurayı baştan özetleyeyim. Size saatlerce Mimar Sinan'ın güzelliklerini anlatsam tatmin olur musunuz? Olamazsınız. Neden olamazsınız? Ya bir görmek isteriz ya. Ya bu kadar anlattığın özelliklerini ve güzelliklerini nedir bunu bu kadar anlattığın? Daha sonra size desem ki bakın siz Süleymaniye'ye götüreyim desem biraz daha anlatsam ondaki motifleri, incelikleri. Maddi gözlere geldiğinde o manevi özellik ancak maddi surette maddi gözlere hitap edebilir. Ne olursunuz etkilenirsiniz. Aa tamam bak Mimar Sinan budur dersiniz. Ama sen o eseri görmeden zihninde bir Mimar Sinan hayal edersen o senin hayalindeki Mimar Sinan'dır. Ama nefsin ül Emir'deki Mimar Sinan değildir. Yani aslındaki hakikatteki Mimar Sinan değildir. Demek ki sen bir Allah'ı tasavvur ediyorsun ki ancak tasavvur edilir. Tasavvurun diğer kelime karşılığı marifet. Tasavvur demek vahidi kıyaslar üzerine inşa etmek demek. Marifet cihetinde de sen Allah'ı haşa tutarak bilebilir misin? Ancak vahidi kıyaslar üzerine inşa edebilirsin. O yüzden marifet tasavvuru ilahi demektir. Sen eserlerinden tanımadığın, icraatında tanımadığın bir Allah'ı doğru Allah olarak bilmeme ihtimalin olabilir. Bir gün yaşlı bir teyze görmüştüm. Benim inandığım Allah yakmaz demişti. Kainat kitabını okumadığından, Kur'an kitabını okumadığından zihninde tasavvur ettiği Allah'a inanıyordu. Demek ki bir zatı tanımak için onun eserleriyle onu tanımak icap ediyor. Biz alemi gaybdeki Sinan'ı sever, muhabbet bester miyiz? Evet. Neyle? Demek bilinmeyen gayb perdesinde bir zatı sevmek için onun eserlerine intikal etmek zorundayız. Üstad Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Çok ilginç için. bir cümle yani. Bahar'ın tamamına bakabilirsen cenneti iman gözüyle görebilirsin diyor. Bahar'a baktığında bütün ağaçlar gelinlik giydirilmiş gibi elmalarla, portakallarla bezeniyor. Tamamına baktığında bu eser sahibi bir zat Dünyada bunu yaratıyorsa ahirette neler yaratır diyerekten bir kıyaslama yoluyla dünyada iman gözlüğü cenneti görebilirsin. Dünyada cennet görülür müymüş? İman gözlüğü ile görülebilmiş demek ki. Güzel şeyler zaman alır. Bazen de zaman güzel şeyleri elimizden alır. Şu an elimizde en kıymetli, geri çevrilmez bu satan bir pazarlamacının sermayem erimeden yetişin diye bağırdığı gibi Günlerimiz bir bir gidiyor. Bu günler, bu saatler, bu dakikalar Allah'ı bilme ile geçmez ise ziyan olup geri dönüşü olmaz bir hasar bize verebilir. Subhaneke la ilme lana illeme ellamtana innikentel alimil hekim ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.